Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cumanız mübarek olsun. Allah nice nice, nice e, mübarek günlere, gecelere, aylara, yıllara, e, uzun ömürlere sıhhat, afiyetle erdirsin. İki cihanda az ve bahtiyar olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Sevban radıyallahu ahtarufundan rivayet edilmiş bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Üç hadis-i şerif okumak niyetindeyim. Üçü de insanın başına gelen olayların manevi mahiyeti, esrarı neden olduğuna dair manevi sebepleri anlatan hadis-i şerifler olduğu için seçtim bunları. Ma'esabe abden musibetin sema tevkaha illa bi illa bi tilkel musibe. Ev bir derecetin lem yekun illahu li illa bi Sadaka Rasulullah ev İnsanların, toplumların Efendim başına çeşitli olaylar geliyor. Tabi bunlar Allah'ın takdiri, mukadderat dediğimiz Allah'ın alın yazısı diyoruz Türkçe olarak. Efendim Allah'ın yazdığı kader yazısı bunlar. Tabi biz hepimiz Müslümanlar olarak biliyoruz ki dünya bir imtihan yeridir. Allah bizi imtihan ediyor. Nasıl kulluk edeceğiz? İyi miyiz, kötü miyiz? İyi mi davranacağız, kötü mü davranacağız? Allah'ın rızası uygun mu hareket edeceğiz, güzel mi, faziletli, erdemli mi hareket edeceğiz yoksa şaşırıp, sapatıp, bozulup efendim, eğri bir mü hareket edeceğiz? Allah imtihan ediyor. Bize göre hayat bir imtihan olduğuna göre başımıza gelen olaylarda bu imtihanın çeşitli soruları olmuş oluyor. Bu soruların karşısında vereceğimiz cevaplara göre bu imtihanın sonucu belli olacak. Yani geçeceğiz veya kalacağız, başarılı veya başarısız olacağız e, efendim mükafat alacağız, ödül alacağız ya da cezaya uğrayacak. Efendim fedilik işleyen insanlar temenni etmiyorum hiçbirimiz cezaya, eee efendim bir azaba uğramasın. Efendim uğramamasını temenni ediyorum. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Ma esabe abden musibetün fe ma fevkahâ." İnsana insan bir musibet veya bundan daha fazlası yani birkaç musibet yani küçük bir şey veya daha büyük. Ee, tek bir olay ya, ya da bir sürü olaylar zinciri. Başım dertten kurtulmuyor dediği gibi bazı insanlar. Şimdi insana böyle bir musibet veya daha fazlası, daha fazla miktarda olanı isabet etti mi, bunun manevi bir sebebi var. Yani neden insanın başına bu olay geldi? Efendim, İlla bi ehdâ hülleteyn. iki sebepten olabilir. İki hasletten iki sebepten olabilir bu olayın insanın başına öyle gelmesi. Bir sebep bizden bin nem yekunillahu li yagfirullahu illa bi tilke musibe. Bir günah işlemiştir. O günah sebebiyle başına bu musibet geliyordur. Ama Allah yine kulunu dünyada gelen musibete uğra uğratarak, dünyada başına musibetler vererek işlediği günahın cezasını dünyada çekiyor, kurtarıyor. Yani ya bu musibet dolayısıyla onu Allah ahirette azap etmekten kurtaracak, cehenneme düşmekten işte bu dünyada çektiğiyle kalacak. Efendim yüzü çizildi, efendim parmağı incindi, ayağı burkuldu veya daha başka bir efendim sıkıntı falan ama iki defa cezalandırma yok ilahi kanunda. Dünyada cezalandırsa ahirette cezalandırmaz. Mesela bir haddi şer'i diyoruz. Yani şeriatın verdiği bir ceza. Diyelim ki bir insan efendim, bir suç işlemiş, onun karşılığında şeriat bir ceza kaydetmiş, mahkeme yazmış bu cezayı, cezaya çarpılmış. Ha. Bu, hem bu dünyada bu cezaya çarpılıp hem de aynı suçtan dolayı ahirette bir başka cezaya çarpılmak olmadığını, iki defa cezalandırılmadığını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Demek ki insanın başına bu dünyada bir musibet gelirse, Günahına kefaret olacak. Allah o günahının dünyadayken böylece silinmesini sağlamak için o musibeti başına musallat etmiştir ve bu musibet ondan başına gelmiştir. Günahı affolacaktır. Bu dünyada tabii günahının böyle bir musibetle aff olması efendim birkaç bakımdan iyi. Bir ahiretteki cezalar cehennem azabı, ıstıabı çok fazla olduğundan dünyada böyle bir şey neyse Efendim gelip geçici. o iyi. İkincisi, insan dünyada bir musibete uğrayınca aklını başına toplar. Ha, ben Allah'ın rızasına aykırı bir iş yaptım. Allah başıma bir musibet verdi. Tövbe yarabbi. Bir daha ben bu suçu işlemem artık diye bir de akıllanmasına sebep olur. Onun için bazıları alimlerin böyle dünyada insanın başına gelen belalara, musibetlere diyorlar ki, şefkat tokadı. Yani terbiye tokadı. Yani Allah terbiye etmek için bir tokat vuruyor ama sonunda o suçu bir daha işlemeyecek. Hayatı boyunca rahat edecek. Çocukları bazen böyle yani terbiye ederler ya, onun gibi. Demek ki insanın başına gelen musibetin bir sebebi bir günah işlemiştir de o günahı ancak Allah böyle bir musibet vererek sildiriyor, kefaret oluyor. Ondan dolayıdır. Tabii buradan çıkacak olan bizim alacağımız ders şudur günahlar, haramlar işlenmemeli. İşlenirse insan bu dünyada bir musibete uğrar, ahirette de azaba uğrayabilir. Onun için günaha efendim bulaşmamaya dikkat edelim. Hani mayın tarlasına girip de mayına basmamaya dikkat etmek gibi efendim yolu dikkatli yürümek lazım. Doğru yoldan yürümek lazım. Tehlikeli yollara, yanlış yollara sapmamak lazım ki Allah o işlediği günahdan dolayı bir hastalık, bir ceza, bir musibet, bir bela vermesin, Efendim huzur içinde yaşasın, asude yaşasın, mutlu, bahtiyar olsun, kendisi mutlu olsun, çevresi de mutlu olsun. Demek ki günah işlememeliyiz. Ama Müslüman günah işledi mi, cezayı yer, bir tokat patlatılır, ilahi bir tokat efendim ensesine veya suratına. Ondan sonra ben bir hedefsizlik ettim, hata işledim, bundan sonra işlemeyeyim der. O da iyi. Demek ki bir daha o günaha düşmeyecek. Tevbe etmesine sebep olacak. Bir de ahirette de çekmeyecek. O bakımdan efendim bir bakıma iyi. Peki başka neden gelir insanın başına bir musibet, bir bela, bir sıkıntı başka neden gelir? Onu da söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Ev, bir derecedin lem yekun illahu li yeblugehu iyaha efendim illa bir tilkel musibet. Yahut da bir manevi makam verecektir, yüksek bir dereceye çıkartacaktır o sevgili kulunu. Ancak böyle bir imtihandan geçip sabrettiği takdirde o musibetin karşısındaki tavrının güzelliği dolayısıyla o dereceye çıkması durumu vardır da ondan o musibeti göndermiştir. Evet işte Enbiyaullah'ın yani Allah'ın peygamberlerinin ve Evliyaullah'ın yani Allah'ın sevgili mübarek kullarının başına gelen dünyevi sıkıntılar bundandır. İkinci sınıftan yani Allah onları seviyor. Allahın sevgili kulu, mübarek kulu, keramet verdiği kullar, Peygamberi efendim görevlendirmiş, insanlara göndermiş, seçmiş, sevmiş, vazifelendirmiş. Elbette iyi insanlar ama başına musibetler geliyor, geliyor, geliyor, derece yükseliyor. Yani şey kazanıyor, zorlu imtihanlardan geçiyor, çok yüksek puanlar kazanıyor. Birincisi oluyor, kulların birincisi oluyor. Hani üniversite imtihanına yüz binlerce gencimiz giriyor, işte birincileri ilan ediyorlar, aman herkes gıpta ediyor onlara, ne kadar üstün başarı sağladılar. Ama o başarı kolay kazanılmaz. Uykusuz geceler, uzun çalışmalar, efendim, başka insanların yapmadığı işleri yaparak, Gayretleri sarf ederek, zahmetleri çekerek kazanılıyor. Demek ki Evliya Allah'ın, Allah'ın sevgili kullarının peygamberlerin derece kazanması da o musibetlerin karşısındaki tavrından dolayıdır. Bundan bizim çıkartacağımız ders ne olabilir? Peygamber Efendimizin bu verdiği güzel bilgiden dolayı çıkacak ders ne olabilir? Yani insanın başına bir musibet gelirse ya bu günahındandır, kendisinin kusurudur. Ama o günahın cezası bitiyor işte burada. Affolunacak. Bir daha o günahı işlemesin. Günahın var mı diye düşünsün. Ya ondandır ya da bir suçu bildiği bir kusuru hatası yok da o musibet geliyor. Demek ki Allah imtihan ediyor. Dur bakalım. O zaman imtihanın cevabını en güzel şekilde vermek için efendim güzel davranmalı. Sabretmeli. Sabrı cemil göstermeli. isyan etmemeli. Severan etmemeli. Kızmamalı. Bağırmamalı. Yakıp yıkmamalı ortalığı asıp kavurmamalı efendim. Ha bak bu kulumun bir imtihan etti. Ama ne kadar güzel davrandı diye Allah o zaman onun derecesini yükselttiği için bunu bildiğimiz için biz de böyle musibetler karşısında serin kanlılığımızı kormalıyız, sakin olmalıyız, dikkatli olmalıyız, imtihanı kazanmaya çalışmalıyız, kaybetmemeye dikkat etmeliyiz. Tabi. Ee, avamın, yani İslami bilgileri çok olmayan insanların veya çocukların mesela ilk başta tecrübesi az toy insanların düşündüğü nedir? Allah bir insanı seviyorsa onun hiç başına musibet gelmez. Efendim, o artık böyle çok rahat bir şekilde yaşar. Hayır, öyle değil. Allah'ın en sevgili kulu Peygamberimiz, peygamberlerde sevdiği kullar ama hepsi çok sıkıntılar çekmişler. Hz. İsa Aleyhisselam'ı düşünelim. Efendim ne, ne kadar sıkıntılar çektiğini, onun hayatını, peygamberlerin hayatını okumalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. İlk önce hayatlarını öğrenmemiz gereken insanlar peygamberler. Musa Aleyhisselam'ı düşünün, firavunla ne kadar kendinizi o devre götürün, o olayların içine sokun, o olayların karşısında o mübarek peygamberlerin nasıl davrandığına bakın, onların büyüklüğünü o zaman daha iyi anlarsınız. Yani bana tapınacaksınız diyen bir firavun, kendisini tanrı put yerine koyan bir firavun, ordusu var, gücü var, kuvveti var, karşı gelenlerin kollarını, bacaklarını kesiyor, hurma dallarına asıyor filan. Böyle bir insanın karşısına görevli olarak gidip de Allah'ın emirlerini söylemek, yani sen put değilsin, mabut değilsin, tapınacak tarafın yok, benim gibi basit bir insansın. Belki tabii ondan da aşağı. Efendim böyle yapman doğru değil. İnsanları kandırma, insanları kendine taptırma. Beşere tapılmaz, yaradana ibadet edilir. Senin bu yaptığın doğru değildir. Demek kolay değil. Musa Aleyhisselam bu kolay olmayan işi yaptı ve ne kadar sıkıntılara uğradı, ne kadar imtihanlar geçirdi, ölüm tehlikeleri geçirdi, firavunun ordusu arkasından kovaladı. Daha gerilere, tarihin derinliklerine doğru gider. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam efendim Diğer peygamberler, efendim, onların hayatlarını düşünürsek onlar da öyle. Yani çok sıkıntılara... Demek ki esas itibariyle dünya hayatı, yani şu içinde yaşadığımız hayat, hepimizin hayatı, buradaki hayatı efendim nedir? Karışık bir hayattır. İçinde musibetler de vardır. Efendim, e, ferahlıklar da vardır, üzüntüler de vardır, sevinçler de vardır... Efendim, yorgunluklar da vardır, eğlenmeler, dinlenmeler de vardır. Bunların hepsi imtihandır. Ta hayatın böyle olduğunu görüyoruz. Yani isterseniz belgesel e, dizilere bakın, orada ormanlardaki hayatı görün. Hayvanların birbirleriyle hayat e, efendim müdafalarını, savunmalarını ve mücadelelerini görün. E, hayatın yapısı bu. Yani yaşamak için mücadele etmek gerekiyor. Bu mücadelede sıkıntılar oluyor. Ama çalıştığı zaman elde edilen bir takım rahatlıklar ve başarılar da oluyor. Her her canlı için bu böyle. Hayat böyle. Bu dünyada iyiliklerle kötülükler, yorgunluklarla, efendim dinlenmeler, sevinçlerle, üzünler bir arada oluyor. Ahirette, cennette ebedi saadet olacak. Cehennemde de ebedi azap olacak. Ahirette bu ikisi birbirinden ayrılacak. Cennette elem, keder, olmayacak. Ya yer nefi haşem sen velazem Hatta aşırı güneş ve aşırı soğukta olmayacak. Her şey tam karar, tam gönlünce olacak efendim mübarek insanların istediği gibi Allah memnun etmek bu murad ettiği için en güzel şeyleri ihsan edecek insanlara. Efendim her şey güzel olacak. Cehennemde de her şey efendim azap, her şey ikap olacak. Allah cümlemizi Allah'ın rahmetine, rızasına Nail olanlardan, erenlerden eylesin, azabına uğrayanlardan eylemesin. Bu hadis-i şerif maneviyatımızı kuvvetlendiriyor. Başımıza bir musibet geldiği zaman efendim, e, kendimizi kapıp efendim sağlam durmalıyız, imtihanı kazanmak gerektiğini düşünmeliyiz. Bu musibet bizim kusurumuzdan olabilir, kusurlarımızı düşünüp o kusurlara bir daha düşmemeye çalışmalıyız. Ya da Allah bize bir derece vermek için bu zorlu imtihana sokmuştur. Arkasından üstün bir başarı ödülü gelecektir. Bir yaldızlı diploma gelecektir. Ona da tabii onu da kaçırmamak için başarıyı elde etmek için de dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Bu hadis-i şerife not alın, riayet eyleyin. Efendim, hayatın zorluklarından yılmayın. Hayatın efendim imtihan olduğunu unutmayın. Güzel şeyler yapmaya çalışın. Kötü şeyler Yapmama. Kötü şeylere ne diyoruz? Günah diyoruz. Allah her şeyin iyisini kötüsünü en iyi bildiği için kötü şeyleri yapmamayı bize emretmiş ve bunlar dinde günah diye isimlendirilmiş. Diyelim ki içkiye para da veriyor, zevk duyuyor, efendim, keyif duyuyor, ondan içiyor. Ama içkinin yani o zevkinin arkasında sıhhati bozan, toplumu bozan, aileyi yıkan, trafik kazasına sebep olan, kavgalara, cinayetlere sebep olan tarafları olduğunda e, biliyoruz. Demek ki e, Kur'an-ı Kerim'de de zaten buyuruluyor. Faydası da var ama zararı daha büyük diye. efendim. Demek ki içkinin içilmemesi lazım. Geçen gün iki kardeş içki içiyorken birisi ötekisine kızmış, efendim, bıçaklamış, öldürmüş diye dersler yazmıştı. Onun için günahları işlememeye çok dikkat edeceğiz. Her zaman söylüyorum, acaba sözümü dinlediniz mi? Duvarda bir uzun liste olacak. Bunlar günahtır, bunları yapmamak lazım diye. Çoluk çocuk bilecek bunu. Bir de, efendim, kötü şeyler böyle yazıldığı gibi günahlar. Hiç gişilmeyecek, yalan söylenmeyecek vesaire vesaire. İyi şeyler de yazılacak. Bunlar da sevaplı şeyler. Bunlar da yapmaya gayret etmeli diye duvarda bunlar olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Übade radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, Taberani'nin ve İbni Asakir'in rivayet ettiğine göre, efendim, Buyurmuş ki ma telefe malun fi Berdin ve la Bahrin illa bimen izekat ve harrezu envalikun bi sekat ve davul merbakun bi sadakate ve fa'u ankun tavalik dua ve innat duae yen fa'u ve mim malam yenzil mim mal ezeler iki şufu ve mim malam yenzil yapisu sadakarasu Allah mim kal Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mal telefe malın fi beri melahledir. İlla bimen zekat. Ee, Müslümanın karada, denizde malı telef olmuşsa bir mal ancak zekat verilmediğinden telef olur. Helal mal telef olmaz. Telef olmuşsa bir mal denizde veya karada bir mal telef olmuşsa ancak sahibi zekatı vermediğinden Ceza olarak, ikab olarak Efendim, ondan telef olmuştur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı musibetlerin insana günahtan geldiğini söylemiştik. Günahlar iki çeşittir. Bir, kötü şeyleri yapmak o günahtır. Efendim, Mesela hırsızlık yapmak günahtır. Çünkü hırsızlık kötü birisinin malını alıyorsun veya adam yaralamak, öldürmek günahtır. Çünkü birisinin malını, canını zedeliyorsun veya yok ediyorsun hayatını. Bir de iyi şeyleri yapmamak da günahtır. Yani Allah emretmiş iyi şeyleri yapmıyor bir Müslüman. O da günahdır. Eğer ben hiç kötü bir iş yapmıyorum. Hiçbir kötü iş yapmıyorsun ama iyi şeyleri de yapmayınca o da günah oluyor. Bu hadise de onu anlıyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir insanın denizde, karada malı telef olmuşsa ancak ondandır. Başka sebepten mal telef olmaz. Zekatı vermediğinden telef olmuştur. O halde Müslüman vazifesini bilecek. Farzları yerine getirecek. Zekatını da verecek. envarakum biz بِزْزَكَاهَ Efendim, zekat vererek mallarınızı koruyun. Yani malınıza tedef gelmemesini istiyorsanız, zekat vazifenizi yapın. Malınız temiz olsun. Fukaranın hakkı içinde kalıp da kirlenmesin. Haklı, efendim, gasıplı bir mal olmasın. Demek ki Müslüman... E, günahları yapmayacak bir de ibadetleri yapacak. İbadetler nelerdir? En efendim başta zikredilen ibadetlerden birisi namazdır. Namazları kılacak. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. O halde namaz kılıyor musun? İşte hocam kusura bakma. Ben kusura bakmışım ne olacak? Bakmamışım ne olacak? Allah emrettiği için yapman lazım. Yapmayınca suç oluyor, günah oluyor. Namazı kılacaksın. Bu cuma abdest alacaksın, gusül abdesti alacaksın. Bundan sonra namazı kılmaya eksiksiz devam edeceksin. Ömrüne hiç namazı bırakmayan insanlar var. Onları düşüneceksin. Ben ne kadar tembelim, niye onlar gibi yapmamışım diyeceksin ve bundan sonra namazını kılacaksın. Başka zekatını vereceksin. İslam mükemmel bir din. İslam'da şahsi ibadetler olduğu gibi kişinin şahsında kalmıyor İslami ibadetler. Başkasına da iyilik yapmaya yönelik ibadetler var zekat da veriyorsun mali bir ibadet malını çıkartıyorsun fukara'nın hizmetine efendim saçıyorsun veriyorsun fakirlere, yoksullara yetimlere yolculara yolda kalmışlara efendim vesaireye mücahitlere veriyorsun o da önemli zekatın verilmesi efendim vermiyorum işte atlattım şu kadar zekat kasadan çıkmadı cebimde kaldı ha o zaman malına bir yerde bir telef gelir araban çarpar Yemin batar efendim efendim bilmem e, yangın çıkar bir şey olur mal telef olur neden zekatı vermediğinde ondan Zevk, malının korunmasını istiyorsan malının zekatını vereceksin başka hangi ibadetler var herkes biliyor hac var ömre var efendim e, şey var efendim e, cihat da bir ibadet tabi insanın malıyla canıyla. Cihad etmesi lazım. Alimlerimiz kitaplar yazmışlar. 32 farz demişler. 54 farz demişler. Efendim İlmihal kitaplarında bu ibadetler bildiriliyor. Onları yapmak lazım. Başka devam ediyor Efendimiz böyle başlamışken. Mallarınızı zekat vererek koruyun. Telefon olmamasını istiyorsanız zekatınızı verin de malınız korumuş olsun böylece. Başka türlü bekçi koyarsın bekçi çalar. Efendim tedbir alırsın yangın çıkar bir şey olur. Veyahut efendim daha aklımızda gelen gelmeyen şekillerde gazetelerde okuduğumuz şekillerde bir terefat olmamasını istiyorsan zekatını ver diyor. Devam ediyor. Devam buyuruyor Efendimiz. Ve davul merdâkın bir sadaka. Hastalarınıza sadaka verip onların namına fukaraya öyle tedavi edin. Burada yine manevi bir şeyle karşılaşıyoruz hakikatle. Allah bir kula hastalığı veren Allah. Şifayı veren de Allah. İlaca şifayı koyan da Allah, şifayı nasip eden de Allah, bazen ilaç da olsa, ameliyat da olsa, doktor da olsa, hastane de olsa hasta iyileşmeyebiliyor. Yani şifayı veren Allah. Demek ki e, Allah'ın rızasını kazanması lazım Müslümanın. Hasta olmuş, hasta giden gider, bu karaya paraları verir, efendim, sadakaları verir, onlar da Allah senden razı olsun tam... Efendim aç kalmıştım, açık kalmıştım. Bu para imdadıma yetişti. Efendim bilmem çok makbule geçti diye canı gönülden dua eder. O bir taraftan da Allah razı olduğu için şifasını verir. hastan iyi olur. Onun için hastalarınıza sadaka vererek tedavi edin diye de devam ediyor. Bir şey daha ilave ediyor. Vedfau antum tavarikel bela kal bela bir dua. Başınıza gelip çatan belaları da dua ederek defedin, kaldırın. Allah Allah, yani gelmiş dayanmış insanın başına bir bela efendim. Şimdi bunu dua edip nasıl kaldıracağız? Sen kaldırmayacaksın. Sen dua edeceksin. Aleminenin rabbi Allahu Teala Hazretleri duanı kabul ederse efendim kalkar bela. Buyuruyor ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Çünkü dua faydalıdır. Faydasız sanmayın. Kesin faydası vardır. Dua gelmiş belaya da faydalı olur. Gelmemiş belaya da faydalı olur. Minmalen Gelmiş belayı kaldırır insanın üzerinden ve malen yazil. Ya bir söy. Gelmemiş olan belayı da durdurur. Gelecek ama. Allah durdurur gelecekken olacakken olmadı gelecekken gelmedi durdum dua duayı kabul ederse belayı durdurur gelecek belayı dur dur durdurur gelmiş belayı kaldırır demek ki dua da edeceğiz zaman zaman sohbetlerimde şöyle bir şeydir size benim ağzımdan duymuşsunuzdur başka alimlerden duymuşsunuzdur kitaplarda okumuşsunuzdur dua önemlidir. Dua bir ibadettir. Namaz bir ibadet olduğu gibi Kuran okumak, hatim indirmek ibadet olduğu gibi, zikir zikretmek, tesvih çekmek ibadet olduğu gibi dua etmek de ibadettir. E, e şimdi ben bir yerde, bir yerde oturacağım Ya Rabbi bana şunu ver, şunu ver şunu ver, sıralayacağım, dua edeceğim. İbadet mi bu? Evet ibadet. Çünkü Allah'ın varlığını biliyorsun, elini ona kaldırıyorsun, Allah'tan istiyorsun. Allah kendisine dua edilmesini sever. Ne kadar çok dua edilirse sever, dua etmeyen kulu, müstavini davranıyor, burnu büyük, yönünü bana dönmüyor, elini bana kaldırmıyor, benim varlığımı bilmiyor, benim dergâhıma yönelmiyor diye dua etmeyerek kızar. Onun için dua edeceğiz. Hayatta başımıza çeşitli haklı haksız belalar gelebilir. Efendim, e, o belaların defi için dua edeceğiz, el açacağız. Efendim, duanın makbul zamanları var, makbul mekanları var, Mesela Kabe'de dua, Peygamber Efendimizin mescidinde dua, Arafat'ta dua. Bunlar makbul yerler. Efendim bilmem seher vaktinde dua, namazla ikamet arasında dua, harb ederken savaş başlarken efendim o esnada yapılan dua, yağmur yaparken dua makbuldür. Bu da duanın makbul zamanları. Dua ile ilgili bilginizi arttırın ve duayı cani gönülden yapın. Başınıza gelmiş özel belaları veya toplumsal belaları kaldırmak için de tabii kaldırsın diye Allah dua edersiniz. Allah duaları kabul eder. Bazen böyle anlışanlı, rütbeli efendim, itibarlı insanın değil de bir gariban, yoksulun duasını kabul eder. Bir çocuğun duasını kabul eder. Onun için hoşuma gider benim. Efendim, yağmur yağmadığı zaman e, şey yaparlarmış. Yağmur duasına çocuklar da götürürler. İymiş. Eskiden beri adet böyle. E, çocuk ne? Masum. Yani daha henüz mükellef değil. Tatlı, gül yanaklı bir çocuk. E, o da dua edince Allah'ın rahmeti cuşe geliyor. Allah çocuklar hürmetine, zayıflar hürmetine efendim e, duaları kabul ediyor. Bunlardan da istifade etmek lazım. ''Bizim e, Allah e, yaşıyorsa ömür versin.'' Münih'te tanıdığımız bir e, Efendim Nurettin Namangali Hoca vardı. Öldüyse Allah e, böyle ki rahmet eylesin, ruhu şad olsun, makamı âlâ olsun. Demişti ki bizim Türkistan'dan namanganlıydı kendisi. Bizim Türkistan'da binlerce dönüm arazisi olan zengin, varlıklı bir insan tarlasını ekerken yanındaki yoksul kimsenin tarlasını da beraber eker. ''Gel seninle ortaklık yapalım.'' der. Onun da tarlasını sürer, beraber ekerler, ortaklık yapar yoksullar. Neden? Yoksulun hürmetine Allah bana da bereket verir diye düşünür derdi. Ve bu Türkistan önemli bir diğer efendim Türkeli Türkistan çok mübarek alimler yetişmiş, çok evliya yetişmiş. Onlar izliğinin inceliklerini çok iyi biliyorlar. Çok zarif insanlar, edip insanlar. Çok seviyorum onları. Dua edelim. Dualarımıza Çocukları da amin dedirtelim, katalım. Efendim Yaşlı, aksakallı büyüklerimizi katalım. Onlara da Allah sever, hürmet eder. Bir hadis-i şerifte geçmişti. 90 yaşını geçti mi artık bir insan yeryüzünde Allah'ın imtiyazlı özel bir kulu oluyor. Allah dua etti, etti mi, duasını kabul ediyor. Öyle aksakallı, nurlu insanların duasında da alma, çalışmak lazım. Sonuncu hadis-i şerife geliyorum. i̇bn Abbas radıyallahu anhımadan rivayet edilmiş. Yine konumuzun içinde. Ma sahid Allahu azze ve celle ala ümmetin illa gala sa'ruha ve eksede esfakuhu ve eksere fesaduha ve ştette cevrul sultanihah ve inde zelke la yüzeki ainiauha ve la yisu sultanuha ve la yusalli fukarauha. Sadaqarasurullah nimakal evkemakal. Şimdi bu üç hadis şerifte de başımıza gelen olayların manevi sebeplerini gösteren konuları seçmiştim. Onlar anlatılıyordu. Yani ilahi kanunlar, manevi kanunlar. Efendim dünya hayatında başımıza gelen olayların bir fiziki kanunları var. Efendim suyu, tencereyi. Efendim, ocağın üstüne koyarsan, ısıtırsan belli bir dereceye geldiği zaman şu olur, şu olur. Bu fizik fiziki kanunlar. Kimya kanunları var. Şu maddede şunu katarsan şöyle olur. Bu da kimya kanunu. Efendim, bu kanunların hepsi Allah'ın kainatı yaratan Allah. Fizik kanunları koymuş, kimya kanunları koymuş, tabiat kanunları koymuş, hayat kanunları koymuş, efendim içtimai yaşamın kanunlarını koymuş. İşte erkekle Hanım evlenecek, evlatlar olacak, nesiller devam edecek. Bu da bir kanun. Nikah bir kanun, ilahi kanun mesela. Bunun gibi manevi e, olayların manevi sebeplerini gösteren manevi kanunlar da var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize çok ilginç bilgiler veriyor bu manevi kanunlar hakkında. Buyuruyor ki aziz ve celil olan Allah bir ümmete kızdı mı? şunlar, şunlar, şunlar olur. Onları sayacak şimdi. Şimdi Allah bazı ümmetlere kızar. Gazap eder. Neden? Emrettim, buyruğumu tutmuyorlar. Yasakladım, yasakları icra ediyorlar. Efendim, günah işlemeyin dedim, günah işliyorlar. Nimet verdim, nimete şükretmiyorlar. Kızar. Allah gazap eder bazı kullarına. Allahü Teala Hazretleri'ne rahmeti çoktur, erham-ül ama bir de Azizün intikam azizdir, izne sahibidir ve intikam sahibidir.'' Yani zalimden efendim mazlumun ahını alır, zalimi kahreder, efendim e, suçluyu efendim dünyada ahirette cezalandırır, efendim böyle insanları ve kavimleri cezalandırabilir. Bazen böyle bir ceza umumi olarak gelir tarihe dönelim mesela. İslam alemi, İslam tarihi ibretlerle dolu. Peygamber Efendimiz bir avuç efendim mübarek sahabesiyle nasıl başladı İslam'ı yaymaya? Bu İslam nasıl kıtalara yayıldı? Nasıl deryaları geçti? Kocaman efendim okyanusları geçti. Nerelere ulaştı? Kıtalara nasıl yayıldı? Ondan sonra da mesela bir Moğol istilası, faciası oldu ki efendim Moğollar geldiler hilafet merkezini bile yakıp yıktılar ve kıpkırmızı attı nehir. insanları kestiler kütüphaneleri yaktılar e, suya attılar. Endülüs bir ara Müslümandı. 7 asır Müslüman yaşadı. Ondan sonra büyük katliamlarla Müslümanlar oradan efendim silindiler, çıkarıldılar. Balkanlar efendim bir İslam e, yarımadasıydı, büyük bir yerdi. Endülüs kadar büyüktü. ...işte başımıza neler geldi... ...Bosna'daki kardeşlerimize... ...Efendim Arnavutluk'ta... ...Efendim Kosova'da görüyoruz... ...Bulgaristan'da vesaire de... Ha, ...Bazen Allahü Teala Hazretleri... ...demek ki... ...ceza veriyor... ...kavimleri cezalandırıyor... ...Müslüman da olsa... ...Müslüman neden cezalanır... ...Önceki hadis-i şeriflerden gördük... ...zekat verilmediği zaman mala telef geliyor... ...Efendim bir günah işlediği zaman... ...Allah bir musibet gönderiyor onlardan oluyor. Bunların için anlatıyorum ben. Günah işlemekten vazgeçsinler diye. Günahkarlar günah işlemekten vazgeçsin diye anlatıyorum tabii. Allah bir kalbe gazap etti mi? Artık aralarındaki birkaç salihin, tek tek iyi insanın ya Rabbi yapma, affet, bağışla. Bu bu musibet defolsun, gelmesin demesiyle bela defolmuyor. Böyle bir tufan gibi geliyor silip süpürüp götürebiliyor. Büyük cezalar gelebiliyor. Arapça kelimelerden kurulu bir söz var. Allah ihmal etmez, imhal eder buyurulur bu sözde. İhmal etmez. Yani Allah bir ceza verildiği zaman cezayı, ceza karşılığını vermek, yani bir suç işlendiği zaman cezayı vermekte ihmalker davranmaz. İmhal eder. İmhal ne demek? Mühlet vermek demek. Yani mühlet verir. Niye mühlet veriyor da suçlu birden cezalanmıyor? Adam günahı işledi, niye başına ateş yağmıyor, taş yağmıyor, niye adam kahrolmuyor birden? Allah'ın rahmetinden. Allah suçluya da bir tevbe müddeti tanıyor. Bakalım tevbe edecek mi, hatasını anlayacak mı, pişman olacak mı, affet yarabbi diyecek mi diye mühlet veriyor. İhmal etmez, imhal eder. İhmalde H harfi önce, imhalde M harfi önce. Bir harfin değişmesiyle, iki harfin yer değiştirmesiyle mana değişiyor. Allah ihmal etmez. Ama imhal eder, mühlet verir, cezalandırır. Onun için kavimler ceza işlemesin. Şimdi ben bizim aziz ve sevgili ülkelerimize bakıyorum. Türkiye'ye bakıyorum, başka ülkelere bakıyorum. Bu ülkeler Müslüman ülkeleri. %99'u Müslüman. Neresi Müslüman? Nereden Müslüman olduğu belli. Yemin et bakayım. Yemin edeyim. Peki vallahi billahi Müslüman. Ama bu ne biçim Müslümanlık giyimi Müslümana benzemez yemesi Müslümana benzemez ticareti Müslümana benzemez hareketi Müslümana benzemez sözü Müslümana benzemez özü Müslümana benzemez bir sürü günah zina, fısk, hücur faiz, riba ne olacak Allah gazet eder yani bu Allah gazet eder sözü de böyle basit iki kelimeyle kurulmuş bir cümle ama sonucu çok muyum Allah bir karma gazet etti mi başına neler gelir birkaç sene önce hatırlıyorum Güney Amerika'da bir yanardağ patlamıştı. Lavlar kilometrelerce, kilometre karelerce mesafelere yayılmıştı. İnsanlar nasıl helak olmuştu, nasıl anında lavlara tutulmuş, nasıl öyle donmuş kalmış hayvanlar. Efendim, ibretle seyrettik televizyonlarda. Allah'ın gazabı yani hafife alınacak bir şey değil. Onun için e, günah işlememek lazım. Günah işlemiyse tevbe etmek lazım diye bu hadis-i şerifleri bir ikaz vazifesi olsun diye söylüyorum. Biliyorsunuz peygamberler, aleyhi ve teslimat, kavimlerine ikazcı olarak geldiler. İkazcı kelimesinin Arapçası nedir? Nezir veya münzir Nezir olarak geldiler. Bir de müjdeci olarak geldiler. Bak iyi kulluk yaparsanız cennete gireceksiniz. Bu müjde. Kötü kulluk yaparsanız dünyada ahirette belaya uğrarsınız. Bu da iftar, ikaz, korkutmak ya, ya, yani, davet etmek gibi bir şey tabi bu peygamberlerin vazifesi peki bizim peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Aleyhi Eftal-ı Salamati ve Ekmel-ül ve Teslimat bu peygamberlerin serveri ahir zaman peygamberi son peygamber ondan sonra peygamber yok Evliyaullah var onlar anlatacak Allah'ın emirlerini o halde alimlerin Evliyaullah'ın vazifesi nedir kavimler hata işlediği zaman hatalarını söylemektir çünkü peygamberlerin vazifesi oydu onun için alimlerin söylemesi lazım, ey kavmimiz yanlış yapıyorsunuz, böyle yapmayın, Allah'a asi olmayın, ibadetleri yapın, helalleri işleyin, haramları terk edin, ibadetlerinizi ifa edin diye bildirmesi lazım ve bu bildirmekten yılmamak lazım. Efendim ben çok söyledim bizim mahallede, bizim ahaliye, evde çok söyledim, köyde çok söyledim, kimse beni dinlemedi. Günaha devam ediyorlar. Tamam onun karşısında da şöyle diyor alimlerimiz, ben de çok seviyorum bu sözü, katılıyorum. Eğer günahkar, günah işlemekten yılmıyor, bıkmıyor, devam ediyorsa kötü bir şeyi yapmaya devam ediyor, bıkmıyor. O zaman sen onu ikaz etmekten niye bıkıyorsun? Sen iyi bir şey yapıyorsun, sen ikaz ettikçe sevap kazanıyorsun. O halde sen de bıkmayacaksın. Sen de onu günahtan kurtarmaya, haramdan kurtarmaya çalışacaksın. İbadetini yaptırmaya çalışacaksın. Sevaplı işlere çekmeye çalışacaksın. Bu kadar açıklamadan sonra i̇bn Abbas radıyallahu anh okumuş olduğumuz hadis-i şerifini açıklayalım. Aziz ve celil olan Allah bir ümmete kızdığı, nazap ettiği zaman bir takım sonuçlar olur. Toplumda görülür bu sonuçlar, göstergeler. Efendim, kırmızı yanmaya başlar. Efendim Alarm zilleri çalmaya başlar. Nedir bu alarm zilleri? Göstergelerin işaretleri nereye dayanıyor? Neler nelerdir göstergeler? Ma sahih Allahu azze ve celle ala ümmetin illa galasauruha. O zaman ne olurmuş? Galasauruha. Efendimiz diyor ki önce pazarlarında fiyatlar yukarıya fırlar, pahalılaşır. Yani pahalılaşınca ne olur? Adamın parası mahdut olduğuna göre e, nimeti gidip de alamaz. Yani hayat fakirleşir. Bak bereketsizlik oldu. Fiyatlar arttı. Adamın yaşam düzeyi aşağı indi. Bu sefer rahatı kaçtı. Eskiden sofrasında bal kaymak olurdu. Şimdi tuz ekmek var. Onu bile bulamıyor. Süreye girip alıyor. Tabii. Neden? Allah kızdı o kavme. Fiyatlar fırladı. Ararsan bulunmuyor. E, hocam bizim memlekette böyle şeyler yok demeyin. Bakın mesela Kuzey Irak'ta Saddam'ın olaylarından sonra nice kıtlıklar oldu. Efendim Orta Asya'da, Çeçenistan'da nice açlıklar çekiliyor. Efendim Hindistan'da, Bangladeş'te, Pakistan'da, Filipinler'de, Afrika'da, Somali'de efendim şimdi bu Orta Afrika ülkelerinde görüyoruz. Birbirleriyle çarpışıyorlar. Kabileler oradan oraya göçüyor. Yollarda ölüyor. Yiyecek bulunmuyor. Yani olmuyor demeyin. Evet bizim ülkemizde olmuyor. Şükredin. Çok şükür olmuyor. İbadet edin ki Allah gazet etmesin, efendim, mahrumiyete uğratmasın ve eksede asfakuha çarşı pazarları kesada uğrar. Allah kesada uğratır çarşıyı, pazarı. Ne demek ki? çarşının pazarın kesad olması? İşlerin iyi gitmemesi demek. Çarşıda, pazarda bir şey yok. Tam takır. Biz Orta Asya ülkelerine geziye gittiğimiz zaman şuradan dönüşümüze hediye götürelim kardeşlerimize, ev halkımıza diye. Çarşıya, pazara çıkıp bir şey yok. Neden? İşte yok Mal üretim e, olmayınca çarşıdan gittik, eli boş döndük. Bir şey almadan döndük. Halbuki bazı ülkelere gidiyoruz. Her şey var. Bolluk, bereket, pazardan kaynıyor. Efendim mallar çok. Bir şeyler alıyorsun, getiriyorsun, hediye veriyorsun. Demek ki ticaretler kesada gider, fiyatlar artar ve ekstra fesaduha fitnessi fesadı çoğalır ülkenin. Fesat bozgunculuk demek. Bozgunculuk çeşitli şekillerde olur. Şimdi bugün arkadaşlarla konuşuyoruz. Arkadaşlarım bir tanesi Kafkasya kökenli annesi. Efendim konuşuyoruz. Kafkasya'ya gitsek bir arkadaş diyor ki gidemeyiz hocam yol emniyeti yok. E diyoruz ki birkaç araba gideriz, birkaç arabada para etmez, efendim. Polisine de güvenilmez, askerine de güvenilmez. Yolda çalabilirler. efendim, İnsanın can ve mal emniyeti yok diyorlar. Bakın bizim e, yani çevremiz bunlar. Yakın çevremiz efendim. Balkanlardan şöyle geçip şeye gitmek istediğiniz zaman Avrupa'ya veya Avrupa'dan gelmek istediğiniz zaman bazı ülkelerde bu durum oluyor. Bizim efendim futbol severler Bulgaristan'a BMW'lerle Mercedes'lerle gitmişler. Efendim maçı seyretmişler, dönüşle bakmışlar koydukları yerde arabalar yok. Yani mal emniyet yok, can emniyet yok. Arabalar çalınmış, kaç araba çalınmış, gitmiş. Demek ki e, fesat arttı mı çok fena oluyor. Düzen oldu mu iyi oluyor. Yani dirlik ve düzenlik, kanun ve nizam güzel oluyor. Emniyet güzel oluyor. Osmanlı zamanında bir vali bir yere tayin olmuş efendim. E, demiş ki herkes kapısı açık yatacak, kendisine güveniyor, yani e, şeyi sağlayacak, e, efendim sayışı sağlayacak, güveniyor. Teller çıkartmış, herkes kapısını açacak, öyle yatacak. Bir tenceresi çalınana devlet bir kazan verecek demiş. Ama bir de emretmiş şeylere, e, zabıta e, vazifelilerine. Yani kuş uçurtmamış, böyle böyle düzeltmiş işi. Yani asayiş güzel bir şey, intizam düzen güzel bir şey. Allah bir kavme gitti kızdı mı? Orası bozulur, fesat olur. Yani fesatın, Arapça bir kelime. Bu devirdik şeyi nedir? Bozgunculuk veya anarşi. Anarşi dersek ha tamam anladım diyor millet. Fesadı belki anlamaz. Ee, belki başka türlü düşünür. Yani anarşi olur. İşler bozulur. Her türlü işler bozulur. Ticaret de bozulur. Fiyatlarda artar. Başka veştet de, cevrü sultaniha yöneticilerin zulmü artar. O da bir ceza. Yani yöneticilerin zulmü de artar diyor Peygamber Efendimiz. Allah bir kavme kızdığı mı sultan asayişi sağlamakla görevliydi. Efendim, huzur ve şükünü sağlayacaktı dış düşmanlara karşı koruyacaktı. İşte de efendim bozgunculara karşı koruyacaktı. Bu sefer kendisi zulüm etmeye başladı. O da bir ceza. Fe in de zalike işte böyle olunca yani Allah gazap ettiği zaman bu haller zuhur eder. Bunlar birer görünüm gösterge. Fe in de la yuzekki ayniha uha. Yani devam eder berbatlık. Zenginler zekat vermemeye başlar. Ve velaya iffu sultanuha sultanlar efendim namuslu dürüst olmamaya başlar. Rüşvet alır, haksızlık yapar, çevrede iffetli olmaz yani temiz, namuslu, iffetli çalışmaz. Efendim velayusalli fukara uha fakirleri de namaz kılmaz, dua etmez, bir duruma düşer. Bak efendim ilk başta Allah gazebediyor, ediyor. Gazap ettikten sonra toplumun Göstergeleri kırmızıya dayanıyor, alarm zilleri çalmaya başlıyor, her şey bozuluyor. Ondan sonra zenginler zekat vermiyor, fakirler namaz kılmıyor, sultanlar iffetli olmuyor, rüşvet efendim vesaire vesaire, her türlü berbatlık oluyor. Bu işler çok önemli. Bunlara dikkat edelim. Bunların gereğini yapalım. Onun için ben hadis-i şerifi okuyunca gereği nedir diye de düşünüyorum ve düşüncemi de size söylüyorum. Demek ki Allah bir kanla gazap edince böyle böyle olduğuna göre bir kere şöyle düşünebiliriz. Bu göstergeden bizde var mı? Varsa o zaman Allah bize gazap etmiş demektir. Ne yapmamız lazım? Allah'ın gazabından kurtulmamız lazım. Allah'ın gazabından kurtulmak nasıl olur? Allah'ın emrine tekrar dönmekle olur. Emrini tutmakla olur. Haramlardan sakınmak kaçınmakla olur e, ibadetleri yapmakla olur dua ile olur böyle düzelir iş Allah'tan insanı hiçbir şey kurtaramaz Allah bir insana cezalandırmak murad etti mi cümle cihanın halkı başına yardıma gelse onu Allah'ın cezasından koruyamaz Allah bir bir insanı veya bir kavmi kurtarmak isterse Cümle cihan halkı üstüne saldırsa zarar veremez. Allah onu kurtarır. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten kurtardığı gibi. O halde görülüyor ki bu işin manevi kanunu çok açıktır. Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışmak lazımdır. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmak lazımdır. Allah'ın sevgili kulu olunursa işler düzeliyor. Allah'ın kızdığı işler yapılınca Allah belayı gönderiyor, musibeti gönderiyor. İşler berbat oluyor, her şey bozuluyor, zenginler ceket vermiyor, fakir, fakirler dua etmiyor, ibadet etmiyor, sultanlar efendim cevri cefa ediyor, iffetli olmuyor, rüşvet alıyor, haksızlık ediyor filan. Onun için gelin bu mübarek cuma gününde tevbe edelim. Kusül abdesti alalım. iki rekat, dört rekat namaz kılalım. allah Teala hazretlerine söz verelim. Gözyaşlarıyla hatalarımızı itiraf edip bir daha işlememeye az i cüzm kas kast diyelim. Bundan sonra da hakikaten merdane verdiğimiz sözü tutalım, iyi insanlar olalım. allah Teala Hazretleri bizi hem dünyada hem ahirette musibetlerden, belalardan, azaplardan, ikaplardan korusun, rahmetine erdiyorsun, az ve bahtiyar eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin hürmeti esmaihin uçta ve habibihi Muhammeden Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve ala aleyhi ve selleme teslimen kesira. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berkatim.